Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli dostlar Bugün tefsir dersimizde Bakara suresine başlayacağız Bakara suresi Adını Sure içerisinde yer alan 67. ve 73. ayetler arasında aktarılan İsrail ile ilgili bir olaydan almakta. Bakara inek anlamına geliyor. İnşallah ilgili ayetlere gelince bu sureye adını veren bu olayı birlikte işleyeceğiz. Bakara suresinin indirildiği zaman hemen surenin tamamı hicretten sonraki ilk iki yılda indirilmiştir. Bu sureyi anlamamız için sürekli göz önünde tutmamız gereken bir olgu. Çünkü ayetlerin indiği toplum yani Kur'an'ın ilk muhatabı olan insanlar elbette ki Kur'an'ın İniş sürecinde, ciddi bir biçimde yer almaktalar. Onun için de ayetleri iyi anlamak için, ayetlerin ilk muhataplarının, yaşamlarını, hayat tarzlarını, taleplerini, arzularını, hatalarını, yanılgılarını, yine ayetlerin ilk muhatabı olan toplumun yapısını, o toplumun sosyal taleplerini, o toplumun akidevi inanca müteallik yapısını iyi bilmemiz gerekiyor. Onun için de bu surenin indiği zamanı hicretten sonraki ilk iki yıl olarak vurgulamam çok büyük önem arz etmekte. Tabii ki surenin son ayetleri, Nübüvvetin son yılında nazil olmuştur. Yani hicretten sonra ilk iki yılda nazil oldu derken, biz surenin kahir ekseriyetinin hicretten sonraki ilk iki yılda nazil olduğunu söylemiş oluyoruz. Hatta bu surede yer alan 281. ayetin son inen ayet olduğu yolunda da görüşler var. Surenin önceki sureyle teması konusunda da bir şeyler söylemem gerekirse, Fatiha suresi, Bakara ile ciddi bir biçimde ilişkili. Bu surenin Kur'an'ın tedvininde Fatiha suresinden sonra yer almış olması tesadüfi değil. Hatırlayacaksınız, Fatiha'da ihdine sıratı müstakim. Bizi dost doğru yola ilet. Bize dost doğru yola kılavuzluk et diye dua ederken Bakara suresinde adeta bu duaya cevap verilircesine Elif-Lamin Velikel kitab İşte bu kitap, La raybe fî kuşku olmayan kendisinde bu kitap, Hudellil Mutteqi. Allah bilincine ulaşanlar için bir hidayettir. Bir kılavuz, bir rehberdir. Yani siz Fatiha'da Allah'tan bir kılavuz, bir rehber istiyorsunuz, sizi doğru yola yönlendirecek. Allah da size duanızı kabul edip al. İşte bu kitap senin arzu ettiğin, senin benden istediğin rehberdir, kılavuzdur buyuruyor. Tabii Fatiha ile Bakara arasındaki ilişki sadece bununla sınırlı değil. Yine hatırlayacaksınız Fatiha suresi tefsirinden Fatiha'nın son ayetini peygamberimiz "Ğayril meğdûbi aleyhim veled dâllîn" Kendilerine gazaplanılanlardan ve saputanların yolundan götürme bizi. Duasında kendilerine gazaplanılanlar, yani gazaba uğrayanları, Yahudileşen İsrailoğulları, saputanları da Hristiyanlaşan Hz. İsa ümmeti olarak tefsir etmişti. İşte... Resulullah'ın bu tefsiri Bakara suresinde olabildiğince açılacak. Bu surede yaklaşık 120 ayet İsrailoğullarının nasıl Yahudileştiğini bize anlatacak. Onun için de Bakara suresi adeta Fatiha'nın bir tefsiri niteliğinde. Sadece o kadar değil. Aslında Bakara suresi. Kur'an'ın bir fihristi niteliğinde. Hazır söz buraya gelmişken, surenin muhtevası konusunda da birkaç söz söylemem gerekiyor. Bakara suresi girişinde öncelikle inanç kategorilerini ele alarak başlar. Müminler hakkında 5 ayet, kafirler hakkında 2 ayet, ve onun ardından 14 ayetle de münafıkları işler. Yani bu sure önce mümini ve imanı ardından kafiri ve küfrü onun ardından da nifakı ve münafığı iki yüzlüyü tanımlayarak girer. Bu tanımların ardından insanoğlunun serüvenine geçilir. Yaklaşık 3 milyon yıllık insanlığın yürüyüş destanı nasıl başladı? Biz bunun cevabını sadece Allah'tan alabilirdik. İşte o cevap sadedinde Bakara'da insanoğlunun insanlaşma sürecinde ve Adem ile başlayan şuurlu ve iradeli bir varlık olarak yeryüzünde halifeliğe kendisinden önceki ya da Allah'ın halifeliğine soyunan bir varlık olarak insanoğlunun yeryüzündeki çıkışda yeryüzünde insanlık görevini, üstleniş hikayesini biz Bakara suresinden ilk olarak dinliyoruz, öğreniyoruz. Onun ardından Sözü Bakara suresi İsrailoğullarına getirir. Ve İsrailoğullarını adeta bu ümmete ibret vesikası olarak takdim eder. Ve bununla şunu söyler. Yani bu surenin bel kemiğini zaten bu hadise oluşturur. İsrailoğullarının Yahudileşme serüveni. Ve bununla bu ümmete şu mesaj verilmek istenir. Ey Muhammed ümmeti! Dikkat edin, sizi bekleyen en büyük tehlike Yahudileşmektir. Nasıl sizden önce insanlığa vahyi taşıma görevini Allah İsrail oğullarına yüklemişse, şimdi de Muhammed ümmetine yükledi. Musa ümmeti vahyi taşıma görevine ihanet etti. Bu ihanetinin cezası olarak da gazaba uğradı ve Yahudileşti. Ey Muhammed ümmeti, eğer sen de, tıpkı İsrail oğulları gibi, tıpkı Musa ümmeti gibi vahyi taşıma görevine ihanet edersen, vahye ihanet edersen, senin de sonun onlara benzer. Yani sen de gazaba uğrarsın, mesajı verilmek isteniyordu. Yine, bu surede üç semavi dinin adeta asılları olan İbrahim peygambere ve Kabe'ye ve kıbleye dikkat çekilir. Ve bu surenin verdiği mesajlardan biri de tüm semavi din mensuplarının Allah'ın koyduğu semboller etrafında birleşmesidir. Bu sembollerin başında İbrahim peygamber gelmektedir. Ki üç semavi dinde kendisini bu peygambere nispet eder. Yine Allah, semavi din mensuplarının tümüne adeta İbrahim peygamberin eliyle yapılan Kabe'yi merkez olarak gösterir. Bu surenin sonlarına doğru işlenen kıble meselesinde, verilmek istenen mesaj şudur. Ey Yahudiler! Siz İbrahim Peygamber'e sahip çıktığınız halde, onu büyük atanız olarak tanıdığınız halde, niçin Kabe'ye ihanet ediyorsunuz? Niçin çabenin Rabbinin gösterdiği istikameti kabul etmek istemiyorsunuz? Niçin Muhammed Aleyhisselam'ın kıblesini Kabe'ye döndürmesine itiraz ediyorsunuz. İşte bununla verilmek istenen mesaj, tüm semavi din mensuplarına Allah'ın gösterdiği semboller etrafında birleşme çağrısıdır. Ve bu sure son olarak hepinizin yakından bildiği Amener Resulü ile tamamlanır son iki ayetinde. Adeta seslendiği, çağırdığı tüm insanlık kesimlerine Allah'ın rahmetini, Allah'ın mağfiretini, bağışını, müjdeler ve böylece mesajını tamamlar. Bu açıklamadan sonra ben sureyi tefsire geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam min. Bu üç harf huruf-u mukatta'dır. Yani müstakil harfler. Bu böyle okunmuştur peygamberimiz tarafından ve biz de böyle okuyoruz. Bu tür harfler Kur'an'da 29 surenin başında gelir. Bu harflerin toplamı tamamı yani 14 harften oluşmuştur. Furufu Mukatta Arap alfabesinin yarısına denktir. Yani 28 harfli Arap alfabesinin 14 yarısı olan 14 rakamına denk bir biçimde tüm hurufu mukatta harfleri 14 harften oluşur. Yine hurufu mukatta'yı oluşturan harfler birli ile beşli arasında değişir. Ya birlidir ya ikilidir. Birlidir nun gibi, ta gibi. İkilidir, Hamim gibi, Taha gibi, Yasin gibi. Üçlüdür, Elif, La, Mim gibi. Dörtlüdür, Beşlidir. Bu, Arap dilinin yapısına da bir göndermedir aynı zamanda. Çünkü, Arap dilini oluşturan tüm kelimeler de, bir ile beş arasındaki harflerden müteşekkildir. Ya birlidir, ya ikilidir, ya üçlüdür, ya dörtlüdür, ya beşlidir. Altılı bir, altı harfli bir kelime bulunmaz Arap dilinin yapısında. Dolayısıyla buradan da oraya bir gönderme vardır. Bu harflerin anlamı konusunda tüm müfessirler arasında çok uzun yorumlar yapılmış ve tartışmalar olmuş. Hadisatında aslı saarekte bu harflerin anlamı olarak ne söylenmiş diye sorulacak olursa, Peygamberimizden bu harflerle ilgili bir rivayet göremiyoruz. Sahabeden gelen rivayetler de farklı. Hazreti Ebubekir'den gelen rivayette her kitabın bir sırrı var, Kur'an'ın sırrı da kuruflu mukattadır bu harflerdir diyor. Yine Hazreti Ali'den buna benzer bir rivayet var. Diğer iki halife, Hazreti Ömer ve Osman'dan da buna benzer bir görüş aktarıldığı iletiliyor mühessirler tarafından. Yine sahabet sonrası dönemde bu harflerin ne anlama geldiği üzerinde çok fazla yorum yapılmamış. Ancak Hicri 2. yüzyıldan sonra tefsir ilminin artık müstakil bir disiplin olarak tedvin edilmesiyle bu harfler üzerindeki spekülasyonlar da artmış ve biz Taberi'de bunu görüyoruz örneğin. Taberi tefsirinde bu harflerle ilgili sayfalar dolusu uzun yorumlar aktarır. Hatta Resulullah döneminde bu harflerin Yahudiler tarafından rakam sistemli bir okunuşa tabi tutulduğu söylenir. Ki Yahudilerin geleneğinde böyle bir sistem vardır. Ebced hesabı diye bilinen hesap da işte rakam sistemli harflere dayanır. Ama böyle bir gelenek Araplarda bulunmamaktadır. İslam'da da bulunmamaktadır. Bu kadim bir Yahudi geleneğidir. Rakam sistemli harf kullanma geleneği. Onun için kendi geleneklerine uygun olarak anlayamadıkları, manasını anlayamadıkları bu harfleri Yahudiler rakam sistemli harf olarak okumaya çalışmışlar. Ve hatta bundan yola çıkarak bu ümmetin ömrünü tespit etmeye kalkmışlar. Tabii ki Resulullah tarafından olsun, sahabe tarafından olsun Yahudilerin bu girişimi onaylanmamış. Rakam sistemli harflerde Elif 1'e tekabül eder, Lam 30'a, Min 40'a. Yani böyle bir hesaplamayla bu ümmetin ömrünü bulmaya çalışmışlar tüm hurufu mukatta'dan. Tabii bunun yanlış olduğu bugünden geriye doğru bakınca ayan dayan açık bir biçimde gözüküyor. Yine bu harflerin bazı yorumcular tarafından özel manalara geldiği elif, lam ve mimin birer şifre olduğu yolunda değerlendirilmiş ki bu da doğru değil çünkü bunu doğrulayacak bize sahih bir rivayet aktarılmamakta. Mesela elif, lam, mimi Allahu a'lem biçiminde tefsir edenler olmuş. Lakin bu yorum hep ayakları havada kalmıştır. Yine bu harflerin böyle bir sistemin Arap dilinde daha önce kullanıldığını göremiyoruz. Gerçi Taberi kitabında, tefsir kitabında birçok şiir almış. Arap dilinde bunların daha önceden kullanıldığını ispat için ama Hiçbiri bunu ispat için yeterli delil olamamakta ne yazık ki. Çünkü gösterdiği delillerin hiçbirisinde, gösterdiği şiirlerin, şahit olarak getirdiği şiirlerin hiçbirisinde böyle bir kullanım görülmemektedir. Bizdeki Hüseyin'e Hüsvü, Abdullah'a Apo, Mehmet'e Memo denildiği gibi Araplarda Salih'e Salih. Harise hari denildiğini göstermiş delil olarak ki, bununla hurufu mukatta arasında hiçbir ilişki göremiyorum ben. Yine, ya zeyd, kıt, ey zeyd, dur sözünü Arapların ya zeyd, kaf biçiminde de söylediklerini delil göstermiş ki, yani kıt, dur kelimesinin ilk harfini alarak, söylendiğini bu da buna delalet etmez. Yani hurufu mukaddâyi açıklayan şeyler değildir. Peki nedir bunlar? En ciddiye alacağımız iki görüş var. Birincisi Hazreti Bekir'den biraz önce naklettiğim görüş ki o görüş her kitabın bir sırrı vardır. Bu da Kur'an'ın sırrıdır. Dikkat edin, müteşabihi değil. Ben deniz müteşabih olarak görmüyorum çünkü müteşabih Mecaz olandır. Yani içinde teşbih olandır. Bu harfler manası tamamıyla bilinmeyen harfler olması hasebiyle müteşabih değil. Hazreti Ebubekir'in ifade ettiği gibi sırdır. Ama ondan da önemli olan ikinci bir görüş var ki bu görüş başta şabi, katade, zemahşeri. İbn Teymiye gibi birçok alimin ortaklaşa görüşüdür. O da şudur. Bu harfler Kur'an'a delalet etmektedir. Lafza delalet etmektedir. Daha doğrusu Kur'an'ın kaynağına delalet etmektedir. Yani bunlar eğer Latince alfabe ile söyleyecek olursak A, B, C anlamına gelir. Ya da alfabeden herhangi bir harf seçmeye benzer. Bununla şu söylenmek istenmiştir ki bunu ilk yazılan, tefsire ilişkin ilk yazılan kaynaklardan biri olan Ebu Ubeyde'nin Mecazul Kur'an'ı doğrulamakta bunlara huruf heca yani hece harfleridir denilmekle yetiniliyor. Başka hiçbir açıklamada yapılmıyor ilk yazılan bu en ciddi Kur'an araştırmasında. Bunlar hece harfleridir. Bunların delaleti tamamen Kur'an'a yöneliktir. Yani bu harflerin başında olduğu 29 sure incelenecek olursa, bu surelerin tamamının ilk ayetleri hep vahyin önemini, vahye atıfla Allah'ın vahyini öne çıkararak başlamaktadır. Biz de buradan anlıyoruz ki bu harfler vahyin mahiyetine dikkat çekmektedir. Vahyin önemine Kur'an'ın kaynağına dikkat çekmektedir. Burada özellikle bu yorumdan yola çıkarak iki soru sormak gerekiyor. Bir, bu harflerin anlamı nedir? İkincisi, bu harflerin işlevi nedir? Bendeniz son olarak tercih ettiğim ve benimsediğim görüşü işte bu iki soruya cevap sadevinde şöyle dile getirmek istiyorum. Bu harflerin anlamını sadece anlattır. Bu manada Hz. Ebu söylediğiyle bu söylediğim şey örtüşmektedir. Bu harflerin eğer bir anlamı varsa ki mümkündür, onu sadece Allah bilir. Lakin işlevi nedir sorusuna gelince, bu harflerin kesinlikle işlevi vardır. İşlevi vahye dikkat çekmektir ve meydan okumaktadır. İşte elinizde tuttuğunuz bu kitap sizin de bildiğiniz ve kullandığınız harflerden meydana geliyor. Eğer becerebiliyorsanız, eğer gücünüz yetiyorsa, haydi, siz de bu harfleri kullanarak böyle bir kitap yazın da görelim denilmek istenmektedir adeta. Adeta, vahyin kaynağına dikkat çekilerek bakınız, bu vahiy insanlık dünyasına bu sizin bildiğiniz, insanların kullandığı İnsanların vaz ettiği, ortaya koyduğu harflerle ulaştırıldı. Ancak bu harflerle ulaştırılan manaların ilahi olduğunu siz de görüyorsunuz. Eğer bunun kaynağı hakkında şüphe ediyorsanız, siz haydi bunun gibi bir metin yazında görelim diye bir meydan okumadır diye düşünüyorum. ذَٰلِكَ Kitab la رَيْبَ fi. <فِي> hani Fatiha'da, اِخْتِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ diye, Rabbimizden bizi dost doğru yola ulaştır diye dua etmiştik ya. İşte o şu anda cevabını buluyor o duamız ve Allah bu kitabı uzatıyor. İşte bu kitap, kendisinde kuşku olmayan bir kitap. hudelil Muttaqin müttekiler için hidayettir. Bu laraid'deki rayb kelimesi kuşku anlamına gelir. Bu hangi anlamda anlaşılması gerekir diye sorulacak olursa yine bu surenin hemen 23. ayetinde ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi qad'u shuhadakum in kuntum sâdâ. In Eğer siz kulumuza indirdiğimiz şeyden kuşkulanıyorsanız, şüpheleniyorsanız, haydi şahitlerinizi de getirerek Allah dışındaki tüm şahitlerinizi de toplayarak onun gibi bir sure getirin, onun bir benzerini getirin diye meydan okumaktadır. Orada kullanılan, o ayette kullanılan şüphe ile bu ayette kullanılan şüpheyi birbiriyle tefsir etmek gerekirse o zaman burada kendisinde şüphe olmayandan kasıt bu kitabın kaynağının ilahi olduğunda şüphe olmayan biçiminde açıklanır. Yine bu şu manaya da gelebilir. La raybe fihi hudal lilmuttaqin. Bu kitabın müttakiler için bir kılavun bir rehber, doğru, doğru yolu gösteren bir kılavuz oluşunda kuşku yoktur biçiminde anlaşılabilir. Böyle de anlaşılabilir. Dolayısıyla her iki e, anlayış da doğrudur. Bu ayeti kerimede geçen müttekin ifadesi Allah bilinci diye çevrilebilir. İttikâ aslında Etimolojik anlamı korkmak, korunmaktır, sakınmaktır. Mesela Araplar ittaqi bir tarasihi. Ittaqa bi tarasihi. Kalkanıyla kendisini korudu derler. Yine bir hadiste "Kunna izh taddal ba'sa ittaqayna Savaş çok kızışınca biz Resulullah'a etten duvar ördük, koruduk. Yani biz Resulullah'a korunak olduk. O ittegayna bu anlama geliyor. Düşmanıyla kendisi arasında bir engel koymak. İttika budur. Peki bu manayı eğer şer'i manaya taşırsak ne anlama gelir? Cehennem ile İnsan arasına engel koymak. Allah ile insanın arasının açılmaması için şeytan ile insan arasına engel koymak. Nefis ile insan arasına engel koymak. Arzularla, heva ve heveslerle iman arasına engel koymak. Düşmanla, dost arasına engel koymak. Yani bu anlama gelir. Ama tabi ki eğer biraz önceki misalimizden yola çıkarsak bir insanın mütteki olabilmesi Allah'a karşı sorumluluk şuuruyla donanabilmesiyle mümkündür. Bu bir şuur meselesidir. Şeytana karşı, cehenneme karşı engel koyabilmeniz için Allah'la aranızdaki engelin kaldırılması gerek. Niçin koyarsınız engeli Allah'a daha yakın olabilmek için? İşte bu manada bir Allah şuuru uyanması lazım insanda. Bazı ilim adamları bu kelimeyi Allah'a karşı sorumluluk şuuru biçiminde çevirmişler. Bu güzel bir çeviri ancak eksik bir çeviri. Bu yalnızca Allah'a karşı sorumluluk bilinci değil, aynı zamanda Allah'a karşı duyulan bir muhabbet ve yakınlığı da ifade eder. Çünkü Allah'tan sakınmak değil, Allah'a yaklaşmak için günahtan sakınmak. Allah'tan da çekinmek. Niçin? Onun sevgisini kaybetmekten, onun sevgisini yitirmekten çekinmek. Devam ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ O müttakiler ki, Allah bilincine ulaşan insanlar ki, gaybe iman ederler. Yani, idrak edemedikleri hakikatlerin olduğunu kabul eder. Varlık alemindeki tüm hakikatleri sadece beş duyu yoluyla idrak edemeyeceklerine inanırlar. Ya da beş duyunun hakikati bilmede sadece beş duyunun ya da aklın yeterli olamayacağını idrak eder ve inanırlar. Gayb, Allah, cennet, cehennem, ahiret Melek bütün bunlar gayb alemine girerler. Gayb yok olan, gayb olan değil Türkçede kullanıldığı gibi insan idrakinin, insan havsalasının, insan aklının kavramaktan aciz olduğu hakikat demektir. İnsan aklının kavramaktan aciz olduğu hakikati biz nasıl öğreniriz? İşte vahiy yoluyla öğreniriz. Gayba iman etmeyen adeta şu söyleniyor burada. Gayba iman etmeyen bu kitaptan istifade edemez. Çünkü ittikanın birinci şartı olarak bu getirilmiş. Adeta müttakinin kimliği tarif ediliyor. Ellezine ile başlayan ayetten sonraki ayetlerde. Yani müttaki kimdir? Öncelikle müttekinin yani Allah bilincine ulaşan kimsenin birinci özelliği kayba iman edecek. Yani hakikati sadece gözüyle görüp eliyle tuttuğundan ibaret olmadığını bilecek. Hakikatin çok daha geniş, çok daha büyük ve çok daha farklı olabileceğine inanacak. İşte o zaman... Müttaki olmanın birinci özelliğini yakalamış olur. İkincisi ve yukîmûnes salâte. Onlar namazı istikamet üzere eda ederler. Yukîmûne ifadesini istikamet üzere biçiminde çeviriyorum. Bu birincisi imani anlamda istikamettir. Yani ibadeti yalnızca Allah'a yöneltirler. Yalnızca Allah için yaparlar ki İyyake na'budu. Fatiha'daki "Yalnız sana kulluk ederiz" ayetinin anlamını pekiştiren bir anlamdır. Onun için namazı istikamet üzere kılmanın birinci şartı, müşrikler gibi kılmamaktır. İşte buradaki istikamet üzere kılmanın ne olduğunu anlamak için Ma'un suresini çok iyi bilmek lazım. Orada namaz kılanlara yazıklar olsun deniliyor ve hemen o ayetin önünde ise onlar yetimi gözetmezler. Yoksulu doyurmazlar. Doyurmaya teşvik etmezler. Yetimi itip kapışlarlar deniliyor Yani eğer böyle yapıyorsa kıldığı namazla hayat arasına engel koyuyor demektir. O zaman vay o kimsenin haline denilmiş oluyor. Birincisi namazda istikamet vurur. İkincisi ibadeti Allah'ın koyduğu usule uygun yapmaktır. Üçüncüsü ise ibadeti yalnızca, ve yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek yapmaktır. Ve ibadeti gösteriş için, başkaları için, başkaları görsünler diye yapmamaktır. İşte bütün bunların toplamı namazı istikamet üzere kılmaktır. Ve bütün bunların içerisinde bir de bu istikametin sosyal boyutu vardır ki o da dördüncüsünü teşkil eder. Dördüncüsü kıldığı namazla hayatında yaptığı diğer eylemler arasında doğrudan bir orantı kurmaktır. Yani namazı nasıl Allah için kılıyorsa, namaz dışında yaptığı tüm eylemleri ve işleri de Allah için yapmak. Yani bir hayatı Allah için yaşamak anlamına gelir. İşte namazı istikamet üzere kılanlar, müttakilerin ikinci vasfı. Üçüncüsü وَمِنْ مَا رَزَّقْنَهُمْ Kendilerine rızık olarak verilenlerden Allah için harcayanlar. İnfak harcamak demek. Hatta infakın kökeni, kök anlamı tüketmek, bitirmek, sonuna kadar harcamak anlamına gelir. Yani kendilerine rızık olarak verdiklerimizden sonuna kadar Allah yolunda harcayanlar. Ayet-i Kerime'de bir inceliğe dikkat çekmek isterim. Fazlalıklardan harcayanlar değil. İşe yaramayanlardan harcayanlar değil. Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden harcayanlar. Burada birincisi gayba iman, ikincisi namazı istikamet üzere eda, üçüncüsü de zekat. Üç özellik sayılıyor. Birincisi imana teallik ediyor. Yani kul Allah ilişkisine. İkincisi namaz. Namaz kulun kendisiyle ve Rabbi ile olan ilişkisini. Yani kulun hem nefsiyle hem de Rabbi ile olan ilişkisini düzenliyor. Zekat ise kuldan topluma doğru. Görüyorsunuz, kul Allah ilişkisi kul kendisiyle ilişkisi kulun toplumla ilişkisi bir ayette düzenleniyor ve yine devam ediyor müttakilerin vasfı sayılmaya. Vellezina yu'minun bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Yine o kimseler sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden. Burada Yahudileşen İsrail oğullarına ve Hristiyanlaşan İsa ümmetine bir gönderme var. Çünkü onlar, Museviler, İsa ve Muhammed Aleyhisselam'a inanmıyorlar. İseviler Muhammed Aleyhisselam'ı inkar ediyorlar. Biz Müslümanlar ise sadece kendi peygamberimize değil, ondan önceki tüm peygamberlere iman etmeyi, İmanın olmazsa olmaz bir unsuru olarak görürüz. İşte bu ayette bunu ifade eder. Yani Müslümanlar tüm hakikatlere iman ederler. Müslümanlar kendilerinden önceki hakikati temsil eden İslam'ın değişmez değerlerini, önceki ümmetlere getiren tüm kitaplara ve tüm peygamberlere hiçbirini, Farklı tutmaksızın, hiçbirini istisna kılmaksızın, iman etmeden, kendi peygamberlerine ve kitaplarına da iyi iman etmiş olmazlar. ve هُمْ لُوْقِنُونَ Ve müttakilerin beşinci özelliği, dördüncüsü, Allah'ın Resulüne ve ondan önceki indirilenlere iman, beşincisi, ahirete, yakîn derecesinde iman. Ve bil âhiretihum Yani buradaki yûkînun yakîn derecesinde iman. Zaten yakîn buradan geliyor, aynı kökte. Hakkal yakîn, aynel yakîn ve ilmen yakîn diye yakını üç ayırmışlar. Yani bir şeyi bilgiyle bilmek bir şeyi gözle görerek, gözlem yoluyla bilmek ve bir şeyi yaşamak, yaşar gibi bilmek. İşte ahireti de görmedikleri halde bizzat gözlemlemedikleri halde sanki yaşar gibi inanmamız isteniyor. Onun içinde "o bil ahiretihum yuqinun." Onlar ahireti adeta yaşar gibi ahirete inanırlar. İşte böyle yapan müttakiler için ne var? O da burada geliyor. Ula'ike alâ hudem min rabbihim. Bütün bunları kendisinde taşıyanlar, bu özellikleri barındıranlar, ala hudem min rabbihim. Rablerinden kendilerine lütfedilmiş bir hidayet üzeredirler. Ve ula'ike humul muflihun. Allah'ın kılavuzladığı, Allah'ın kılavuzluğunda, Allah'ın yoluna koyulan insanları bekleyen son ise gerçekten hakiki bir mutluluktur. Ve ulaikehumul muflihun, ebedi mutluluğa ulaşacak olan da onlardır. İman edenler hakkında beş ayet iman edenleri tarif ettikten sonra şimdi bir de öbür cepheye geçiriyor Kur'an bizi. Ve bu sefer de kafirlerin durumunun ne olacağını söylüyor. Ne olduğunu söylüyor. Ve hatta kafirlerin niçin küfre saplanıp kaldıklarını izah ediyor ve diyor ki innellezine keferu sevaun aleyhim küfre saplanıp kalan kimseler seveun aleyhim e en zertehum em la yu'minun onları ister uyar ister uyarma fark etmez la yu'minun onlar iman etmezler inanmazlar yani innellezina keferu'daki ellezina keferu küfre saplanıp kalmış kimseler artık Uyarıdan hiçbir pay almazlar. Niçin? Hatemallahu ala kulubi. Çünkü Allah onların kalplerine mühür vurmuştur. Ve ala sem'ihim. Ve kulaklarına da mühür vurmuştur. Ve ala ebsarihim gishave Gözleri üzerinde de bir perde vardır ve onlara musabun korkunç azaba müstehaklardır onlar. Buradaki perde ya da mühür aslında onların eylemleri sonucunda vurulmuştur. Biz bunu ayet içerisindeki ala harfi cerlerinden anlıyoruz. Eğer burada bu mühür vurulma ve perde çekilme olayında onların bir dahli olmamış olsaydı cümle şöyle gelmesi lazımdı: "Khatem Allahu kulubehum". Allah onların kalplerini mühürledi biçiminde. ve Ala samahimdeyil". Khatem Allahu samahum biçiminde gelmesi lazım. Böyle gelmiyor. Ala ile geliyor bunun Arap dilindeki anlamı onların yaptıkları eylemler yüzünden Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de perda çekmiştir. Bu mühürlenme bizim bildiğimiz fiziki bir mühürlenme değil elbette. Hakikate karşı kör ve sağır davranmak. Gerçeği gördüğü halde görmezden gelme. Duyma lakin işitmeme. Bakma lakin görmeme. Kalbi olduğu halde hissetmeme. İşte budur burada vurgulanan şey. Yani kulakları var, işitmezler. Gözleri var, görmezler. Arap suresinde geçtiği gibi kalpleri var, hissetmezler, inanmazlar. Ayetinde olduğu gibi gözleri Kulakları ve kalpleri olduğu halde onları yerli yerince kullanmazlar. İşte korkunç azaba müstehak olan bunlardır. Aslında böyle olmak en büyük azaba uğramaktır. Bir insan ki gözü var, bakıyor ama görmüyor, duyuyor ama işitmiyor, kalbi var ama hissetmiyorsa, o insana bundan daha büyük bir bela olabilir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ مِمُؤْمِنِينَ Kur'an bir başka sınıfa geçti şimdi. İki ayette kafirlerin durumunu açıkladıktan sonra, niçin onlara bu kadar kısa yer ayırdı? Çünkü onlar net inanmıyorlar, inanmadıklarını da ifade ediyorlar. Ama asıl tehlikeli olan inanmadığını İnanmadığını açıkça itiraf eden değil, inanmadığı halde inanıyor gibi görünen ya da gerçekte inanmadığı halde kendisi dahi inanmadığından haberi olmayan ve kendisi kendisini inanıyor zanneden kimse. İşte şimdi o kimselerin durumunu bize izah ediyor Kur'an. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ İnsanlardan kimi de var ki Allah'a iman ettikler, der. وَبِالْيَوْمِ ahir, <الْآخِر> Ahiret gününe de kesinlikle inandık der. وَمَا هُمْ <بِمُؤْمِنِين> Ancak onlar gerçekte inanmamışlardır. Bu sadece Medine'de olan bir şey değildi. Ama önce özellikle bu ayetlerin Medine'de indirildiğini hatırlayacak olursanız, Mekke'de bu manada bir mü münafık yoktu. Mekke'de kafirler ve müminler vardı. Ancak Medine'ye göçten sonra bir üçüncü zümre daha ortaya çıktı. Münafık zümresi. Lakin bu ayeti sadece Medine'de ortaya çıkan münafıklar için değil, her ortamda bulunabilen insanlar için, yani inkar eden insanlar içinde anlayabiliriz. Çünkü kendisini inanıyor zannettiği halde gerçekte inanmama eylemi sadece münafıklara has bir şey değildir. Bu noktada belki de bugün insanımızın en büyük problemi budur. Yani kendisini inançlı olarak tanımlıyor ancak Allah'ın tanımına göre o iman etmemektedir. Buradan yola çıkarak şöyle bir önermede bulunabiliriz. Sizin kendinizi nasıl tanımladığınız değil, Allah'ın sizi ne olarak gördüğü, nasıl tanımladığı önemli. Yani siz Allah'ın ölçülerine göre nesiniz? Kendi ölçülerinize göre değil. Eğer Allah'ın ölçülerine göre Müslüman değilseniz, mümin değilseniz, kendi ölçülerinize göre kendinizi Müslüman olarak adlandırmanız hiçbir şey ifade etmemektir. Yuhadi'unallâhe vellezîne âmenû Onlar Allah'ı aldatmak isterler. Müminleri aldatmak isterler. Ve mâ yekdeûne enfusehum ve mâ Onlar yalnızca kendilerini aldatmaktadırlar da bunun farkında bile değildirler. Fi qulubihim mardun. Evet, onların kalplerinde hastalık vardır. Bu ayet aynı zamanda "Khatm Allahu ala qulubihim ve ala sem'ihim... ayetini tefsir ediyor. Allah onların kulaklarını, gözlerini ve kalplerini niçin mühürleyip perdelemiştir diye soracak olursak, kendi eylemleri, kendi hastalıkları yüzünden dercesine فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ Onların kalpleri hastalıklıdır. Yani onlar hasta bir kalbe sahiptirler. Hasta bir yüreğe sahiptirler. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضَ Allah'ın yaptığı ise sadece bu hastalığı artırmak. Yani onları hasta etmek değil. Onlar hasta olmayı kendileri tercih etmişler. Lakin Allah tedavi imkanlarını ellerinden aldığı için hastalıkları artmıştır. Aslında Allah onların hastalığını artırdığının manası budur. Allah tedavi imkanını almıştır. Artık tedavi olamadıkları için hastalık kendi kendisine ilerleyecektir. İnanç hastalığı. وَلَهُمْ عَذَابٌ alim bima كَانُوا يَكْفِبُونَ Onlar içindir korkunç, acı verici azap. Zaten inançsızlık bir cehennem azabı değilden nedir İnançsız insan binbir türlü korkuların, binbir türlü kaygıların, binbir türlü hüzünün, melankolinin, ansiyetenin, ve binbir türlü ruh hastalığının pençesinde kıvranması azaptan başka bir şey değil. Onun için inançsızlık başlı başına bir azaptır. Cehennem azabından beter bir azaptır. Ve bu ayetle ona da gönderme yapılmaktadır. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْرِبُونَ Onları müthiş bir azap beklemektedir neden dolayı yalanlarından dolayı yukezebun biçiminde okuyan karilerde olmuş yalanlamalarından dolayı anlamına gelir ama bu okuyuş doğru bir okuyuştur çünkü onlar yalan söylüyorlar ya başkalarına yalan söylüyorlar ya kendilerine ya da hem başkalarına hem kendilerine yalan söylüyorlar kendilerine yalan söylüyorlar Gerçekte Allah'ın tanımına göre iman etmedikleri halde kendilerini iman etmiş görerek, zannederek kendilerine karşı yalan söylüyorlar. Kendilerini aldatıyorlar işte yukarıda olduğu gibi. Onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar. Allah'ı değil. Çünkü kendileri Allah'ın dediği gibi iman etmediği halde iman etmiş zannediyorlar. Onun için de aldanıyorlar. Ve izâ qîla fil Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman, "Kâlu innemâ nahnu cevap verirler. Biz yalnızca ıslah edicileriz. Islahatçılarız derler. Yani düzeltiyoruz, istikrarı sağlıyoruz derler. İşgal ederler bir toprağı ya siyasal olarak işgal ederler, ya bizzati fiili olarak askeri güçle işgal ederler, ya da kültürel olarak işgal ederler, işgallerinin sebebini sorduğunuzda istikrarı sağladığını söylerler. Ya da çağdaşlığı getirdiklerini söylerler, ya da ilericiliği getirdiklerini söylerler, kalkınmayı getirdiklerini söylerler. Onun için onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman, iddiaları budur. İnnemâ nahnem uslahûn. Biz sadece ıslahatçılarız. Elâ innehum humul mufsidûne velâ kirlâ yeşhurûn. Fakat, dikkat edin, aman ha anlamına gelir ela. Aman ha. Kesinlikle iyi bilin ki, onlar ortalığı karıştıranlar, fesada verenler, Düzeni bozanlardır. Lakin... ...farkında değiller. Demek ki... ...burada asıl problem... ...bize karşı iddiaları değil. Kendilerinin... ...kendi... ...mahiyetleri hakkındaki yanlış yargılar. Yani... ...kendileri... ...daha kendilerini tanımıyorlar. Kendileri için... Yanlış hüküm veriyorlar. Farkında değiller ne yaptıklarının. Söyledikleri ıslah ediyoruz. Düzenliyoruz. Biz düzeltiyoruz diyorlar. Hatta buna samimi niyetle de inanıyor olabilirler. Bu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Bu daha büyük bir suç oluyor. Hem bizi kandırıyorlar hem de kendilerini kandırmış eğer inanmadıkları halde, ıslah etmediklerini bildikleri halde, düzeni bozduklarını bildikleri halde söyleseler bunu sadece bizi aldatmış olacaklar. Ama eğer ıslah ettiklerini, düzeni sağladıklarını iddia ediyorlar ve buna kendileri de inanıyorsa, bu sefer bu iki kat hata oluyor. Çünkü kendilerini de aldatmış oluyorlar. İşte onun için de وَلَاكِلْ لَا يَشْعُرُونَ Farkında değiller. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا Kendilerine adam gibi, şu insanlar gibi iman edin denildiğinde derler ki, biz beyinsizler gibi mi inanıyoruz? Yani bununla tevriyeli bir manada adeta şu iki anlama geliyor. Bir, biz de adam gibi inanıyoruz. Yani Müslümanlara karşı, biz de adam gibi inanıyoruz. Kendi yandaşlarına karşı, şu inanan beyinsizler gibi mi inanacağız? Anlamına gelen iki anlama gelebilecek tevrieli bir cevap verirler. Enup minu kema amene Şu beyinsizler, şu ayak takımı gibi mi inanıyoruz? Ya da inanacağız? Ela innehum humus sufaha'u velakin la yahlamun Dikkat edin. Ha onlar beyinsizlerin ta kendileridir lakin bilmiyorlar. Ve izalika'llezine amanu kalu amanna Kendilerine ciddi olarak iman edin denildiğinde derler ki biz Kesinlikle ciddi olarak iman ettik. Ve iza halev ila şeyatiniyim. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında, kendi yandaşlarıyla ya da kendi öz benlikleriyle baş başa kaldıklarında, nefisleriyle baş başa kaldıklarında derler ki, قَالُوا inna مَعَكُمْ inna نَحْنُ مُسْتَحْزِقُمْ Biz sizinle beraberiz. Biz onlarla dalga geçiyorduk. Onları... Alaya alıyorduk derler. Allah'u Allah onların alaylarına karşılık verir, verecek. Allah onların alaylarına Allah'u jestehziubihim karşılık verecek. Ve yumduhum fi Ve terk edecek onları küstahlıklarıyla baş başa şaşkın şaşkın debelenecekler. Ya'mehû. <gülüyor> şaşkın şaşkın debelenecekler. Ula'ikellezîneş teravud dalalete bilhuda. Böyle yapanlar, işte böyle yapanlar var ya, onlar hidayeti verip karşılığında sapıklığı almışlardır. Hidayeti verip Karşılığında sapıklığı satın almışlardır. فَمَا رَبِحَا Ticaretu. Onların ticaretleri kar etmemiştir. Yani bu ticaret sonucunda hiçbir getiri elde edememişlerdir. O كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Onlar doğru yolu bulacak da değiller. Burada bu ayetlerle ifade edilen İnsan tipi adeta kendi kendisini ve başkalarını anlatan hem kendisine yabancı hem Allah'a yabancı bir insan tipidir. Kendisine yabancılaşmış çünkü kendisini tanımıyor. Kendisini tanısa belki Allah'ı da tanıyacak. Kendisine yabancı çünkü kendisi hakkındaki hükümleri İsabetsiz. Kendisi hakkında yanlış hüküm veriyor. Aynı zamanda zalim. Çünkü kendisi hakkında haksız hükümler veriyor. Kendisini olmayan bir yerde gösteriyor ve görüyor. Tabii ki Allah'a da yabancı. Kendine yabancı olduğu için. Allah'a da yabancı çünkü hakikati öğrenmek için bir gayret yok. Öyleyim zannediyor bilmediğini bile bilenler bir gün öğrenirler ama bildiğini zannedenler hiçbir zaman öğrenemeyecekler. İnanmadığını bilenler bir gün inanabilirler. Ancak inanmadığı halde Allah'ın tanımladığı gibi inanmadığı halde Allah'ın tanımına göre mümin olmadığı halde kendisini inanıyor zannedenler ebediyen işte mühürlenmek budur. İşte perdelenmek budur. İşte bu ayetler bu tipi çiziyor. İnanmadığının dahi farkında olmayan, farkında olmadığı için de bir ömür inanmaktan mahrum kalacak olan nasipsiz bir tip. Ve şimdi bu tipin ruh heyecanlarını, bu tipin İçinde kopan fırtınaları Allah şu ayetlerle bize beyan ediyor. Mefeluhum kemefil laziz ara. Onların misali bir ateş yakan adamın durumu gibidir. Falma adaat ma haulu zehaballah binurim ve terakum fi zulmatillah yupsiyum. O ateşin ışığı ateşi yakan adamın etrafını aydınlatır, aydınlatmaz, Allah onun görme hassasını, nurunu, göz nurunu alıverir. Nurunu alıverir. وَتَرَكَهُمْ ف۪ي ظُلُمَاتِ la يُبْسِرُونَ Onu kalanlıklar içinde bırakır. Artık göremezler. Anlam açık olmakla birlikte, Ayetin çizdiği o müthiş tabloyu bir daha gözler önüne sermem gerekiyor. Bir adam düşünün. Ateş yakılmış. O adam o ana kadar karanlıkta. Bu ayette adeta vahyin indiği günler, indiği yıllar, indiği toplum tanımlanıyor. Vahiy inmeden önce karanlık bir coğrafya. Kap karanlık bir yürek, kap karanlık bir insan tipi var ortada. Bulamıyor, gözü görüyor ama ışık olmadığı için gözün görmesi bir işe yaramıyor. Çünkü gözün bir şeyi görebilmesi için ışığa ihtiyacı var. Işık olmazsa kör ile gören arasında hiçbir fark olmaz. Ne zaman ki vahiy ışığı etrafı aydınlatıyor, o gece aydınlanıyor. O zifiri karanlık ortadan siliniyor. Lakin bu sefer o aydınlıkla gözü kör oluyor. Yani aydınlık körü oluyor. Işık körü kesiliyor. Aydınlığın kesletinden, çokluğundan, aydınlığın muhteşemliğinden gözü yine görmez oluyor. Bu sefer görme hassasını Allah alıyor. Bakıyor ama göremiyor. Önce ışık yoktu, göz vardı, şimdi ışık var, lakin görecek göz yok. Evet, işte bu tanımlanıyor. Summun, bukmun, umyun fahım la Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler artık. Bu adamın tanımı yapılıyor bu ayette. sağır değil, aslında kulağı var. Duyuyor ama işitmiyor. Bakıyor ama görmüyor. Kalbi var ama hissetmiyor. İşte artık dönemiyor. Elke caybin min semaifihi zulmatun ve radun ve Ya da bu adamın durumu nu tarif ederken ayet bir başka sahne açıyor gözümüzün önüne. Ev <gülüyor> kesay gökten inen bir sanak gibi ya da bu sanakta karanlıklar var, gök gürültüsü var, şimşek var. Yec aluna esabighum fi adzanhim min al Gök gürültüsü şimşek, karanlıklar içerisinde devam eden bu sanağın altında kalmış bu adam parmaklarını kulaklarına tıkıyor. Ölüm korkusundan kaçınmak için. Mine's-savaiqi <gülüyor> haderal Yıldırım korkusuyla, ölüm korkusuyla yıldırım çarpar diye parmaklarını kulaklarına tıkıyor. Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Bu ayette anlatılmak istenen manzara gerçekten müthiş bir manzara. Muhatabının kalbinde imansızlığın ne demeye geldiğini ifade etmek için bundan daha güzel bir teşbih bulunamaz. Aslında Arabistan iklimi bu ayette ifade edilen... Şeylerin çok az görüldüğü değil Yıldırımlar, gök gürültüsü, şimşek ve sanak çok az bulunan bir iklim. Ama buna rağmen bu hitap tüm insanlığa hitap olduğu için insanlığa ömründe en az çok sıcak bir iklimde de olsa birkaç kez böyle bir sağnağı, böyle bir şimşeği, gök gürültüsünü, yıldırımı gören, gözlemleyen insana işte... O durumu bir örnek gösteriyor ve bunun altında inanmayan insanı kulaklarını tıkayarak gerçeği görmemeye, gerçekten kaçmaya çalışan biri olarak tarif ediyor. Kulaklarını tıkaması neyi değiştirir ki? Eğer karanlıklar altında, korkunç bir saanak altında, yırdı yıldırımların Gök gürültüsünün, şimşeğin hepsinin birden oluştuğu bir ortamda kala kalmışsanız kulaklarını tıkamanız neyi değiştirir? İşte kafirin durumu böyledir diyor. Gerçeğe sırtını çevirir, başını kuma gömer, gerçeği görmezlikten gelir. Ama bu görmemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Ahireti görmezlikten gelir. Allah'ı görmezlikten gelir. Azabı cehennemi görmezlikten gelir ama onun cehennemi görmemesi hiçbir şeyi değiştirmez ve akibet yine onu gelip bulur. Yakadul berku yahtafu absarahum. Şimşek neredeyse onların gözlerini alacaktı. Biraz önce ışık körlüğü demiştim. İşte onu ima edercesine ayet, ışık körlüğüne tutulan insanları ifade ediyor. Yani vahiy kendisini aydınlattığı halde, Allah kendisiyle konuştuğu halde, Allah kendisine mesaj gönderdiği, Kur'an gibi bir nimete sahip olduğu halde, Kur'an ışığından kaçan yarasalar gibi ışık körü olanlar, hatta Kur'an'ı elinde tuttuğu halde, Hatta Kur'an'ı okuduğu halde Kur'an'la aydınlanamayanlar, Kur'an'ı hayatına koyamayanlar, Kur'an'ı sadece ölülere okuyanlar, Kur'an'ı sadece düğünlerde, bayramlarda, ölümlerde okuyanlar, onlar da bu işin içine giriyor. Kur'an gibi bir vahyi, bir ışığı ellerinde tuttukları halde, bu ışık onların gözlerini açmıyor. Onlara gerçeği göstermiyorsa... İşte bu ışık körü demektir yakaülberguyakı Şimşek neredeyse gözlerini alacak Kulledı şfi ne zaman Şimşek gökyüzünü aydınlatı verse yürümeye başlarlar ve azleme aleyhim ne zaman da onun ışığı geçse ayakta kala kalırlar yürüyemez olur وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ ve وَأَفْصَاهِمْ Eğer Allah dileseydi, onların işitme duyularını ve görme duyularını alırdı, alabilirdi. Yani Allah dileseydi, gerçekte onlar şu göze, şu kulağa dahi sahip olamazlar. Sağır ve kör de olabilirlerdi. Allah dileseydi. Ama Allah dilemedi. Göz verdi, kulak verdi. Hatta bu iki organı hiç vermeyebilirdi. Hiç vermeyebilirdi. Adeta köstebeğe bir işaret var. Köstebeğin gözü olmaz biliyorsunuz. Tabiat itibariyle olmaz. Zaten münafık kelimesinin etimolojik kökeni olan nefaka'nın anlamı da köstebek yuvası demek. Köstebek yuvası, yani gizliden gizliye çalışan, görünmeden yerin altından giden, gerçek inancını gizleyen. Onun için burada adeta size bu gözü de vermeyebilirdi, kulağı da vermeyebilirdi. Köstebek gibi yapardı siz. ama gözü ve kulağı verdi ki hakikati göresiniz, gerçeği şüphesiniz diye. ve l'au şa Allahu le ve ebsarihim in Allah ala şey'in kadir <gülüyor> Allah isteseydi eğer onlardan görme ve işitme duyularını tamamen giderebilirdi Allah istediğini yapmaya güç yetirendir ve burada söz bambaşka bir noktaya getiriliyor şimdi hitap tamamen tüm insanlığa yönelik olarak söyleniyor ve ya yuhanna se'budu ey insanlar öyle bir rabbe kulluk edin ki sizi o yarattı sizi yaratan rabbimize gereği gibi kulluk edin. وَلَذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk La لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki bu yolla Allah şuuruna ulaşırsınız. Belki bu yolla korunursunuz, sakınırsınız. Yani Allah'ın koruması altına girer. Güvenlikte olursunuz. Güvenlikte olmanız için kesinlikle sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize, yalnızca Rabbinize kulluk etmeniz gerekiyor. Ayette Allah'ın yaratması vurgulanıyor. Bu çok önemli. Çünkü bir başka ayette geçtiği gibi yaratmayan Allah olabilir mi? Bir varlık ki Allah Olma iddiasını taşıyorsa yaratması lazım. Yoktan var etmesi lazım. İşte Allah kendi Rabliğini böyle vurgulamak bize ise. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ Yine Allah kullarına olan lütfunu, bağışını, merhametini şöyle dile getiriyor. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ o Allah ki, o Rab ki, yeryüzünü size döşek kıldı. Ve semâ'e binaen, göğü de size tavan kıldı. Yani yerleri ve gökleri sizin yaşamanız için ne gerekiyorsa öyle donattı. Yerleri ve gökleri sizin emrinize verdik. Sizi onların emrine vermedik. Sizin yaşamanız için gerekli olan her bir şeyi yerlerde ve göklerde yarattı. Onun için hayat buldunuz. Milyarlarca yıldız, milyarlarca gezegen içerisinden eğer dünyada hayat varsa, işte bu hayatı Allah'ın bu özel lütfu sayesinde buldunuz ve yaşıyorsunuz. ve مِنَ السَّمَاءِ مَا اَنْ Fa axrjbhihi min al-thamarat rizqal lakum. Ve gökten yağmur indirdi. O indirdiği yağmurla sizin için çeşitli meyvelerden rızıklar verdi Fa la lillahi lil lahi an-dadan O halde bütün bunları bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Ona eş ve ortaklar koşmayın derken, bu ayetin medine de indiğini unutmayın. Öncelikle bu ayetin, bu ayetlerin birinci muhatabı olan insanlar, Müslümanlar, yine Allah'a iman eden Yahudiler idi. Ancak onlara hitaben, birinci muhatapları olan Müslümanlar, ve Yahudilere hitaben Allah'a ortaklar koşmayın. Yani buradaki anlam hepimizi ilgilendiren bir ortak koşmadır. O da Allah'a ait sıfatları, Allah'a ait özellikleri Allah'tan başkalarına vermeyin. Allah'tan umduğunuz ve beklediğiniz şeyleri Allah'tan başkasından beklemeyin. Allah'a vermeniz gereken mükemmellik özelliğini başkasında aramayın anlamlarına gelir. ve كُنْتُمْ فِي كنتم Eğer kulumuz üzerine indirdiğimiz şeyden şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir sure getirin hadi. Eğer kuşkulanıyorsanız, kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz bu vahiden, haydi, onun benzeri bir sure getirin. Ve çağırın Allah dışındaki tüm şahitlerinizi. Tabii ki eğer dürüstseniz, ve illam tefalu, ki yapamazsınız. Ve lan tefalu kesinlikle yapamayacak. فَتَّقُنَّا ve وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْهِجَارَا Durum bu olduğuna göre o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz kendinizi. Bari bile bile Kur'an'ın bir benzerini getiremeyeceğinizi, onun Allah katından gelmiş bir metin olduğunu bile bile ateşe kendinizi Göre göre atacak Bir takım yanlışlar yapmayın Kur'an'ın kaynağı hakkında Kuşkuya düşmeyin Kur'an'ın kaynağının ilahi olduğu hakkında Herhangi bir şüphe Beslemeyin ki Böyle bir şüphe Sizi ateşe götürür Önce ateşe dönmüş bir hayat Onun arkasından Ateşe dönmüş Bir memat Bir ölüm ve onun arkasından da Tamamen ateşin içinde geçecek bir öte dünya gelir. Onun için öncelikle Kur'an'ın kaynağı hakkında, ilahi mesajın kaynağı hakkında kuşku duymak, Allah'ın gösterdiği yola girmemektir. Allah'ın yolundan mahrum kalmaktır. Allah'ın yolundan mahrum kalmak, başka yollara sapmaktır. Sonunda, Mutlaka felaket olan yollara, yani mutluluğu ellerinizle asmak ve feda etmektir. Eğer mutlu olmak istiyorsa insan, Allah'ın gösterdiği yolda yürümek zorundadır. Üddetlil <gülüyor> kafiri, öyle bir ateş ki bu, sadece inkarcılar için, inkarda direnenler için hazırlanmıştır. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات. eden ve salih amel işleyen kimseleri müjdele. Ne ile müjdele? اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ تَحْدِهَ الْاَنْهَارِ Kıyısından ırmaklar akan cennetler onların olacaktır. Burada... Salih amellerden söz ediliyor. Salih amel bir Kur'ani kavramdır. Bir eylemin salih amel olabilmesi için şu dört unsuru bünyesinde taşımalıdır Kur'an'a göre. Bir, o eylem doğru, dürüst bir eylem olmalıdır. Ki Arap suresinin 56. ayetinde salih amelin zıttı fasık amel olarak göster. O halde bir amelin salih olabilmesi için onun fasık olmaması gerekiyor. İkincisi bir amelin salih amel, salih bir eylem olabilmesi için özünde iyilik taşıması lazım. Yani kötünün zıttı olması lazım. Bu da Tevbe suresinin 102. ayetinden yola çıkarak vardığımız bir ödü. Üçüncüsü bir amelin Salih bir eylem olabilmesi için barışa yönelik olması lazım. Nefret ve savaşa yönelik değil. Bu da Nisa suresinin 128 ve 129. ayetlerinden çıkardığımız özellik. Yine bir amelin salih eylem olabilmesi için özünde yararlı olabilmesi lazım. Yani o eylemi yapana ve o eylemin tüm muhataplarına yararı olması lazım. Ve bu yarar Sadece dünyevi değil, hem dünyevi hem de uhrevi, hem bu dünyaya hem de öteye yönelik olması lazım ki yararsız amel fasit ameldir. Muhammed Suresi 2. ayet ve Ahzab Suresi 71. ayetten de biz salih amelin bu özelliğini çıkarıyoruz. Onun için salih amel denildiğinde yararlı iş diye çevirmek, manayı tam vermemek. Bir amelin salih olabilmesi için doğru, dürüst, özünde iyi, barışa yönelik ve yararlı olması şarttır. Kullema rüzikû minhâ min femaratin rizgâ. Orada ne zaman o kimseler rızıklansalar, orada kendilerine bir şey ikram edilse min femaratin rizgâ. قَالُوا derler ki, هَذَا لَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوبِهِ مُتَشَابِهَا Biz daha önce de böyle bir ikrama ulaşmıştık. Ya da daha önce böyle bir rızka kavuşmuştuk derler. Dünya hayatını hatırlayarak. Belki de bir müfessirin Abduh'un yorumuyla Burada söylenmek istenen şudur, dünyadaki ameller ahirette rızka dönüşmektedir, nimete dönüşmektedir. Belki de o insanlar dünyadaki salih amellerini hatırlamaktadırlar bu sözle. Ve dünyada bize bunları yaparsak ahirette şuna kavuşursunuz denilmiş diye hatırlarlar belki de bir yoruma göre. Ve devam ediyoruz. Ve utu bihi müteşabiha. Ama diyor Kur'an, hayır, daha önce bunlar gibi meyvelerle, rızıklarla karşılaşmadılar. Ve utu bihi müteşabiha. Onlara benzer gösterildi. Onlara benzer geldi bu. Yani, aynısı değil. Ama benzettiler. Dünyada gördükleri tüm nimetler, Adeta ahirettekilerin çok kötü bir kopyası. Hakikisi oradaydı. Hakikisini görünce kopyasını hatırladılar. Sadece benzerini hatırladılar. Yoksa bunun de dünyada karşılaşmamışlardı. وَلَهُمْ Orada onlar için tertemiz eşler vardır. Eş hem erkek için hem kadın için geçerlidir. Ki ayette de ezvaç denilmektedir. Sadece erkek ya da sadece kadın anlamına gelmez. Orada oraya girmeyi hak etmiş her mümin erkek ve kadın için geçerlidir. lahum fiha اَزْوَاجٌ مُتَحَّرَةٌ Orada onlar için tertemiz, pırıl pırıl eşler vardır. وَهُمْ ف۪يهَا Ve onlar orada uzun bir müddet kalacaklardır. خَالِدُونَ kelimesinin anlamının uzun bir müddet anlamına geldiğini ben Ragıp el-İsfahani'nin el, el Müfredatına gönderme yaparak vurguluyorum. Ayrıntısını arayanlar orada delilleriyle birlikte görebilirler. Bu bitimsiz, Astronomik sonu olmayan bir süre değil, zaten bu manada sonsuz varlık sadece Rabbimizdir. Rabbimiz ezeli ve ebedidir. Ancak burada cennete giren insanların orada gerçekten kendilerinin hesaplayamayacağı kadar uzun duracakları vurgulanmaktadır. İnsallah Allah, la istehi' an yıdrıba, məsələn, ma bagođa, fma fowqa. Allah, bir sineği ya da ondan daha küçüğünü misal vermekten haya etmez, utanmaz, çekinmez. Fa amma lüzzin âmanu, fiyâlamun annu'l hukm il Burada, vahyin söylediği hakikatler karşısında vahye inanan bir insanın nasıl bir tavır alması gerektiği vurgulanıyor. Allah'ın vahyine karşı takınmamız gereken edep nedir? Allah bir şeyi söylüyor deyince, Allah buyurdu deyince, ayette şöyle geçiyor deyince, bir insan nasıl bir tavır almalı? İşte bu öğretiliyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعَلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ İman edenlere gelince, onlar, onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Yani bir sineği dahi, ondan daha küçüğünü dahi Allah vahyinde misal gösterse, iman edenlerin buna karşı tavrı bu Rabbimizden gelen bir gerçektir, tartışmayız derler. وَاَمَّا لَّذ۪ينَ كَفَرُوا Küfre saplanmış olanlara gelince, فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَضَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلَا Onlar hemen mantığı işin içine katıp, Allah'ı sorgulamaya kalkarlar ve derler ki Allah bununla ne kastetmiş acaba? Yani şimdi bunun ne münasebetle söylenmiş acaba diye Allah'ın vahyine, mesajına itiraz yükseltirler. يُضُلُّ بِهِ ve وَيَهْدِي بِهِ كَفِيرًا Allah işte bununla bir saptırır ve bir çoğunu da Hidayete ulaştırır. Gerçekten Kur'an'da öyle ayetler var ki, o ayetler bazılarını saptırdığı halde bazılarını hidayete ulaştırmıştır. وَمَا يُضُلُّ بِهِ illal الْفَاسِقِينَ Fasıklardan, yoldan çıkmış toplumdan başka, yoldan çıkmış olanlardan başkası saptırılmaz. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه onlar ki Allah'a verdikleri sözden sonra Allah'la olan sözlerini bozdular Allah'a verdikleri sözü çiğnediler ve yaktu ma amara <gülüyor> Allahu bihi an yusala ve yufsiduna fil ard Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi de parçaladılar ve yufsiduna fil ard ve yeryüzünde bozgunculuk çıkardılar. Ula'ike humül khasirun. İşte sonunda hüsrana uğrayacaklar onlardır. Burada tefsire bugünkü dersime son vermeden önce Allah'ın birleştirilmesi gerektiğini parçalarlar. Birbirinden koparırlar, ayırırlar üzerinde. Birkaç cümleyle durmak istiyorum. Nedir bu? Bu çok şey olabilir. Allah insan birbiriyle arasında bağ olan bir varlık iken, insan Allah'la bağını koparırsa birleştirilmesi gerekeni ayırmış olur. Allah peygamber arasında bir irtibat vardır. Bu irtibatı koparıp da dini peygambersiz bir din haline getirmeye çalışan işte bu ayetin muhatabıdır. Din, dünya arasında bir irtibat vardır. Dini dünyasız, dünyayı dinsiz bıraktığınız zaman Allah'ın birleştirilmesini emrettiğinin siz ayırmış olursunuz. Akıl-ı vahiy, akıl-vahiy arasında irtibat vardır. aklı vahiysiz vahiyi akılsız bıraktığınızda işte Allah'ın birleştirilmesi gereken, gerektiği gerekeni birleştirilmesini emrettiği şeyi ayırmış olursunuz. Ve kutsal ile profan, eşya ile kutsal olan arasında bir irtibat vardır. Eğer siz eşyayı kutsaldan ayırırsanız, o zaman Allah'ın birleştirilmesini, emrettiğini parçalamış, ayırmış olursunuz. Özetle, din ile toplum arasında bir irtibat vardır. Eğer toplumu dinsiz, dini toplumsuz bırakırsanız işte o zaman da bu ayetin muhatabı olmuş olursunuz ve o zaman toplum da hüsrana gider bunu yapanlar da sonunda büyük bir mutsuzluğa saplanır kalırlar <Gülüyor>